Bismillahirrahmanirrahim Bugün konumuz inşallah taala şeytan nedir? İnsanı nasıl aldatıyor ve şeytanın sonu ne olacak? Allah Teala buyuruyor bize gelecek Fatih Fatır suresi ayet 6'da Esme-i Allah Bismillahirrahmanirrahim İnne şeytane leküm aduvun fettehizü aduvah velabirü. İnne şeytane kesin olarak şeytan leküm size sizin için aduvun düşmandır velabirü. Allah tebliği bunu haber veriyor, bildiriyor. Şeytan size hem de inne ile geliyor düşmandır. Siz onu düşman edinir Mevla buyuruyor. Düşman belirleyin. Yani onun izinden gitmeyin, onu dinlemeyin böyle buyuruyor. Ne kadar canlı varlıklar varsa, her biri düşmanını tanır, ondan korunurlar. Adı cemaatimiz. Mesela yumurttan çıkan bir civciv yavrusu bakınız. Yumurttan yerine çıkan civciv yavrusu, Yanında ana tavuk olmasa bile o civci kedi görünce korkar. Koyundan korkmaz. Belki bulunduğu bahçede kocaman koç vardır ondan korkmaz. Hatta sığırdan korkmaz. Bakınız ama civci yavrusu kediden korkar. Yine aynı o civci yavrusu uçan kuşlar içerisinde güverceden korkmaz. Ama kartaşan gördü mü ondan korkup bağırma başlar. Demek ki bütün varlıklar, canlılar düşmanını fıtratan yaratılıştan bilirler, tanırlar. Düşmanlarının kuvvetli, zayıf yönünü bilirler. <Gülüyor> Mesela kedi ah köpeği gördü mü, ne yapar? Kaçmaz. Niye? Köpeği konular çok koşar çünkü. Peki ne yapıyor kedi? Hemen ağaca tırmanır, duvar tırmanır. Çıkamaya çıkamaya bakma yani düşmanın zayıf yönünü de biliyor, kuvvetini de biliyor. İşte Mevlan bizlere bildiriyor. Yani ne yazık ki insan düşmanı tanıyamıyor. Mevla bize bildiriyor. Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman belliiniz. Yani onun izlen gitmeyiniz, ona tabi olmayınız. Bir ordu savaş her ne yapar? Önce düşman kuvvetlerini bilmesi gerekir. Düşmanın nerede, ne kadar kuvveti var, ne gibi siyahları var? Şimdi bize şeytan tanımamız gerekiyor. Nasıl bir şey tabi şeytan? Yalnız şeytanın bir özelliği görülmeyen düşman, daha tehlikeli. Allah tarafı buyuruyor bize bunu. A'rıf su ayet 20'de de Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu yara hüküm ve kabülühü Mevla buyuruyor. İnnehu o şeytan yara sizi görüyor. Huve şeytan ve kabülühü ve kabilesi. Adamları, şeytanlar sizi görüyorlar. Min haysu la teravnehüm Ama siz onları göremezsiniz Mevla buyuruyor. Demek ki şeytan düşman. Hem de görülmeyen düşman. Peki şeytan acaba neden görülmüyor? Canlı varlık, bizden çok ama çok daha üstün bilinci var. Cennetin içini karış karış biliyor. Cehennemi biliyor. Bütün gökleri biliyor şeytan. Aleyhillâne. Bizden çok ama çok üstün bilinci var şeytanın akıllı, bilinçli varlık, acaba biz de şeytanı göremiyoruz? Mevla Birey bizlere, Kevs-i Sürüt ayet 50'de, Bismillahirrahmanirrahim. Kâne minel cinni. Şeytan cinnilerdendir. Cin tayfesinden, cinlerden. Fevvete emri rabbihi. Fevveseka. Basık oldu, çıktı, Rabb'in emrinden çıktı. Demek ki şeytan bir düşman, bir. İkincisi, o bizi çok güzel görüyor, biliyor, içimize girip kan, do kan dolaşımında, kan damarında dolaşabiliyor, kalbimize kadar girebiliyor ama biz onu göremiyoruz. Cinlidir. Peki, cinden niye görünmüyor? Adem şeytan cinlerdendir, o neye görünmüyor? Velamü Biri bize Rahman sura 15'te ve halakan can'de mimbarcî min nar ve halakan can'de Allah Teala canlı yarattı. Can burada can şeders medne geliyor. Cinlerin babası. Ebu Cin deniyor buna. Nasıl insanların, Adem Aleyhisselen babası ise, cinlerin de ilk adını, babaları, ismi Can deniyor buna. Ebu Cin deniyor. Allah onu yarattı, Halaknâh'ı yarattı, mimarici minnar. Ateşin halis alevinde yarattı Mevlam. Ateşin aleminden. Alev haline bu ateşin ısısından. Bunu böyle yarattı. Yine Mevlam bize buyuruyor, yaradılışla ilgili olarak, Hıcır, sür Ayet 27'de, Bismillah, Ve canne halet nâhü min kablü, min nâri semûn. Ve canne, işte o cinlerin babasını, ilk yaradan cinni, خَلَقْنَاهُ <hâlak nâhu> ona yarattık melâ buyuruyor. min قَبْلُ <kablû> insanlardan çok daha önce. مِنْ نَارِ السَّمُمْ semumun ateşinde ısısında yaratıldı. Nedir semum muhteremler? Aşırı çok ama aşırı ısılı bir hava. ya şeklinde. Şimdi demek ki iki adet kimeye birleşir ne geliyor? Şeytan'a yaratıldığı madde çok sıcak gazlardan yaratıldı. Çünkü katı madde yanmaz alev ile yanmaz katı madde. Katı madde ısınırsa yanıcı olmayan katı ısınırsa 500 dereceyi buldu mu ışık saçmaya başlar. Yani kırp kırmızı olur hem ısı ışık saçar. Mesela demir. Demir kızırıldımı. Bu kızılan demir 500 derece ısıya ulaştı mı kıpkırmızı kesilir. Isı ışık verir. Yanıcı madde nedir? Yanıcı madde gazlar mı teremler? Mesela odun kömür sobada yanıyor. Ondan yanmaz aslında. Isıda odundaki, kömürdeki gazlar parçalanıyorlar. İşte bunların bir Yanma, tutuşma derecesi var bunların. Bu değişiyor. Mesela kağıdın da yanma derecesi var, tutuşması var. Odunun kömüründe var. İşte bu yanıcı gazlar, maddeler tutuşma derecesine ulaştığı zaman eğer oksijenle temas edebilirse tutuşu yanmaya başlar. Alevli yanmaya başlarlar. Ondan, odundan kömürden çıkan gaz sürekli çıktığı sürece Oksijen teması olduğu sürece arı devam eder. Oksijeni kesildi mesela kapatıldı söner. Ya da yakıt bitti yine söner. Hatta uzaya gönderilen günümüzde başta gönderilen o füzeler bile hem onların yakıtı var hem de oksijen gününü beraber gönderiyor füzeler. Oksijen için uzayda. Yoksa gaz yanmıyor, boş yanmıyor. Şimdi bazı alemler şöyle buyuruyorlar, cinler Adem Aleyhisselam'dan en aşağı yüz bin yıl önce yaratıldılar. En aşağıya Belki birkaç yüz bin olabilir yaratılı cinler. Adem babamızdan çok önce yaratıldı. O zaman yeryüzünde insan olmadığı gibi hayvan bitkili yokmuş zamanlar yeryüzünde. Neden azı cemaatimiz? ...o zaman dünya çok kızgın kor halindeymiş dünya o zaman. Zaten bu konu ayrı konu gerçi de... ...çok kısa geçen konu inşallah. İşte o zaman... ...dünya çok kuyu kızgın kor ...çıkan gazlar... ...çıkan gazlar... ...bunların ısısından... ...biliyorsunuz havada gazlar meydana geliyor. Yani semum... Yani ...değil Samiri denildi böyle... ...insan öldürücü sıcak anlamına geliyor... Demek ki o anda yeryüzünde bir gaz dünyadan çıkıyor. Bunlar aşırı ısıda bunlar. Bazı alev halinde alev oluyorlar. Isı halinde bunlar. İşte Teala o gazlardan ısıdan Mevla cin tayfesini mevlamı yarattı muhteremler. Tabi o gazların rengi olmadığı için cinler şeffaf görünmüyorlar bunu şey görünmüyorlar. Peki cinler şu anda yine gaz halinde mi? Hayır müddetlerimler. Mesela insanda, topraktan yaratıldı insanda. Toprak maddelerinde insan yaratıldı. Biliyorsun hayvan aynı şekilde, bitkiler de topraktan yaratılıyorlar. Bugün yediğimiz karpuz, ne güzel rengi var mesela, kavun, diğer meyveler, ekmek şu bu. Bunların her birinin aslı toprak maddeleri aslı. Ama bunu Mevlam başka şekil döndürüyor. Hepsinin rengi başka, tadı başka, kutu başka oluyor. İşte insanın da aslı toprak maddeleri olduğu halde, insan da et, kemik, kan gibi hücre insan bürünüyor, insan şekil alıyor. Yalnız insanın bedeninde katı madde ağır çok olduğu için, ki %70 yetmişe ki insanın su bedeninde, toprak insanın bedeninde fazla var, insan bu için ağır oluyor, İnsan katı cisim oluyor, insan görünüyor. Cinlerin bedeninde gazdan yaratıldığı için Onlar hem rengsiz hem afiş. Yani cinler gökleri çıkabiliyorlar. Şeytan gökleri çıkabiliyor bunlar. Çıkabiliyorlar. Bunun için bir nevi bazı ışınlar gibi, bazı şualar gibi. Nasıl ki bazı ışınlar demir delere geçer, bazı Rockefeller mesela insan bedene için kimin işini çekebiliyorlar? İşte şeytana içimize böyle girebiliyor azı cemaatimiz. Ve bunlar şekil değiştirebiliyor bunlar. Kadı cisim olmadığı için insan şekil değiştiremiyor insanı. İnsan aynı görünme olur. Onlar görünümü değiştirebiliyorlar bunlar. Başta girebiliyorlar. Şimdi gelelim muhterem cemaatimiz. Acaba şeytan nişin bize düşman oldu. Allah Teala buyuruyor bizlere. Arasul ayet 11'den başlıyor. Bismillah. Veleked halatnâküm thümme savvernâküm Adem Aleyhisselam babamız yaratılmazdan önce şeytan. Bir ismimiz de iblis dir. Asıl ismi Azazil idi. Cinlerden de kendisi yeryüzünde Allah'a çok kulluk etti. O dönemde cinlere peygamberle geldik kendi aralarından. Onlar tebliğ ettiler. Fakat cinler ısıdan yaradıldığı için çok hareketliler. Çabuk kızarlar. kadar çabuk gelirler. Sürekli birine boğuşurlar bunlar. Oğraçlar birbirleriyle. O tip kişiler, varlıklar yani. İşte şeytana gelince o da yeryüzünde cinlerdendi kendisi de. ismi de Azazil idi. Fakat cinlerin içerisinde en iyi su, en salih o idi kendisiydi. Allah'a tam kulluk eden, çok ibadet eden, her şeyi güzel olan o idi. Binlerce yıl yeryüzünde Allah'tan kulluk etti. Diğer cinler de önderlik etti onlara da. Cin, bu ibiş yükseldi. Birinci semaya karıştı. Oradaki melekler arasına karıştı. Yine binlerce yıl birinci semaya gökte melekler beraber allah Teala kul ibadetti. O melekler geçti. İkinci semaya göğe yükseldi. Böyle yüksele yüksele. Gidip yedinci kat göğe çıktı. Onlar da açtı. Ve en sonunda cennetteki melek arasına karıştı. Cennette uzun zaman, artık kaç yıl bilmiyor orası, o tabi cennette zaman olmadığı için, cennette de kaç bin yıl, Allah'a ibadet etti orada, cenneti bulunan melekleri de geçti, onların başlarına lider oldu cennette. cenneti meleklerin baş gider oldu. Böyle. Yani cennetin, her tarafını, bütün esrarını karıştırabilen bir kişi balık tekisedir. Şimdi tabi aradan kim bir kaç bin yüz geçti aradan bilmiyoruz bunu. Hazreti Adem babamızın yaratılmasına sıra geldiği, Yani yeryüzü Allah Teala'nın ezeli takdiri veşile yeryüzü yazık varlıklara göre bir tabii şekil alır yeryüzü. Ortama dönüşüyor yeryüzü. Ve lan buyuruyor. Ve kadar halak nâküm. E insanlar, sizi andolsun yarattık. Fümme savver nâküm. Sonra sizi sureten şekillendirdik. Ve lan ya. E insanlar, öncesini yarattık, takdir ettik. Sonra sizin bedenlerinizi şekillendirdik, suret verdik ona. Yani, İnsanın önce ruhu yaratıldı, Ruhla yaratıldı. Rula yaratıldı. Ruhların sayısı belirli. Sayısı belirli. Hangi ruh dünyaya ne zaman gelecek ve hangi kanalla yolla gelecek o da belirli. Filan kadınla filan kızla filan kişi evlenecek, ruh onlar vasıtasıyla gelecek. Bu da belirleniyor. Ruhların sayısı belirli, dünyaya gelme zamanları belirli. Allah Teala bunu kesin takdir etmiştir. Bir ruhun dünyaya gelmesine kimse bunu engelleyemez. Daha önce gelmezler. Adem Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz. Dünyada toprak maddelerinden yaratıldı. Tabi o konuya detaylarına girersek o konu sohbeti doldurur. Aslında yani bugün bilimsel olarak bunun izahı çok ama çok basit bir şey. Vardır. Çok basit bir şey. Şöyle kısa bir öz vereyim akım kalması için mesela bitki kökleri bir bitki kökleri uçları tüylümsür böyle. Onlar bir çekim gücü vardır. Ne abi bitki kökleri? Her bitki kendisine gereken o maddeyi yani elementi tabrakta bulunması gerekiyor böyle. İcabına bir kökü sağa gider, sola gider, aşağı gider. Mesela çöl bitkileri çok aşağı inerler. Orası derin olduğu için bence. Ona giderler. Ne yapar? Bitki kökleri kendisine lazım olan gıda olacak elementleri bulur. Yani elementler de tabii suyla ıslanır, mama haline gelir. Emer onları. Ne oluyor bakınız değil mi? Tabrak maddeleri işte. elementler. Yağ, Yağmurun suyle bireşerler, çözümlendiler. Boza gibi okuma gelirlar. İşte bir kökte bunları emiyorlar. Emilince o gövdede sanki gövde bir, bir laboratuvar. Tahiller yapılıyor. Kimyasal bir işlemler oluyor orada. Başmaya dönüşüyorlar. İri gitmeyeceğim daha. Adem bağım yatılmasına gelince Adem babamız da yine aynı şekilde belirli elementlerden yaratıldı. Çamurdan, toprakta yaratma araması. Da. Adem babamız da kim aldı? Yeryüzünden melekler aldılar, çektiler cadilal kuvvetiyle. Yani insan bedenini hangi elemente lazım? Onlar şekilde aldı. İşte Adem çamuru bedene geldi. Mekke ile tayyaf arasında güneşin ısısı ayın şu aları, yıldız altında kemal buldu ve suret şekil aldı. İç organları dış şekil aldı. Ama kel har, ben görüyorum kuru bir eee yanmış bir testik küp gibi. Ve bunun yani, taksesi içi boş çıkarandı. O zaman şey Adem babamız daha Küp kuru yani bir küp teşti gibi toprak halindeyken yer üzerinde evlisi bir dünyaya inmiş. Dolaşıyor. Nasıl dolaşıyor? Işık kızın daha hızlı dolaşıyor dünyaya. Baktı, yeni bir varlık gördü. İçine baltı içi boş. Allah Teala dedi, yeni bir varlık yaratıyor. Bu dedi, benim üzerime üstünü kılınırsa ben bunu kabul edemem dedi. Yani olur benlik enaniye. Cinleri açtı. Melekleri açtı. Cennetin reisi olduğu. O anda lider o. Lider o. Adem'in için bir kıskançlık gel içerisine. Ama Mevlam Adem babamıza ruh verince önce Sümr külmesini diyor. Mevlam bülüyü Sümr sonra dedi ki meleklere Hürsilli Adem'e Adem için secde edemeli anlıyordu. Bu secde Allah-u Teala Adem babamız bir nevi kıblege olacak. Fakat buna ne var? Nasıl ki Kabe'ye, kıbleye bir saygı, hürmet varsa melekler de Adem babamıza da burada bir saygı da taşıyor bunun gizli olarak örtülü altında. du Burada fe, fe takibiyye. Allah-u Teala meleklere, iblis dahil tabi, o meleklerden başarılı dahil buyurdu meleklere, buna secdeden deyince, Fesecedu, bütün melekler hemen secde kapandılar. Deden Allah emrediyor, o kadar. İlla iblis, işte işte iblis buradan oluştandı. İlla iblis, o secde etmedi Hazreti Adem'in huzurunda. Lem yeküm sajidin, sacidin. Sececi olmadı. Tek başına kaldı. Secre etmedi. Onur, gurur, benlik. Allah'tan'a sordu şimdi. Kale, Mevlam sordu. Manık ella teşrude iz emertük. Ya iblis. Ben sana secre ettiği emir verdim de. etmeme neden ne gereğiçe var? Ne emirimi dinlemedin? neshetmedin kale Allah Teala şura cevap verdi Ene hayrun min dedi Bakır Ben ondan daha hayliyim ondan daha üstünüm ben dedi Neden gereği şu Haraktene min ve haraktefe min Beni ateşten ısıdan yarattın onun üstüne çamurdan yarattın hadi Yani ısı üstte biliyorsunuz Çamur en aşağıdır o beni aşağı. Ben onu sec etmem. Ama Allah emrediyor. Sonra bir varlığın üstünlüğü, yaratılığın maddeyle bağlı değil aslında. Ona bağlı değil. Mevla dediğin yaratır Mevla. Yaratır Mevla. İşte buradan Allah Teala isyan etti. İblis, yani şeytan, henüz daha bu secde ile emir olunmazdan önce cennete bir ilahi sırra vakıf olmuş. Meleklerin bilemedi sırra vakıf olmuş. O vakıf olduğu boşluğu şöyle anlıyor ki, iblis şeytan allah Teala'nın en has kullarından biri Allah istenecek, lanetlenecek diye bunu görünce Melekler haber veriyor. Melekler diyor, ben senin ulaşamadığınız bir ilahe sıra ulaştığım allah Teala'nın has kullanımdan biri Allah eslenecek ve lanetlenecek. Ebedi Cenem olacak. Korktu melekler. Ağlaştı melekler. Ne olur hocamız, dua et. Biz Allah etmelim Dua etti. Ya Rabbi bunları koru, bunu Ama kendini katmıyor ama. Kendini şey görüyor. Yine kalkmadı. İşte Eylül Hanım buyurdu buna Kur'an kendinden bu değişik yerden geçiyor. Ben de başka yerden daha kıssalarını seçtim. Haydi kerimeni seçtim. Geçiyormuş inşallah Hıcı suresine ait 34'de Kale Eylül Hanım buyurdu ki şimdi şeytana iblise sıyetmeyince Fahruj minha Oradan çık bakalım. Cehennetten çık. Rejim oldu. Rahmetten kovuldun. Tadı aldık. artık. Sen razı değilim artık. Seni kulundan ayırdım. Cennetten çık. Ve inne aleke <gülüyor> lanete Allah'a <'ın> bakınız. İlâ <gülüyor> yevmîdîn. Tâ kadar hesap gününe kadar lanet üzerinde olacak. Yani üzerinde olacak. Yani Allah'ın laneti, meleklerinin laneti bütün olarak tanesi üzerine olacak buyurdu. Ben de buyurdu. Hala. Dedi ki şeytan bu sefer bakınız. Hala pişman değil yaptığına böyle. Hala pişman değil. Rabbim fen zırni bana yarabbi zaman tanın Hemen bir öldürmüş şu anda dedi. İlla yevmi yub asın insanların kabünden kalkacağı güne kadar bana bir zaman ver, ömür ver yani dedi. Bunu iyi biliyor. Kıyametin kopacağını da insan hepsi bunları iyi biliyor kendisi. Allah böyle dedi. Bana bir zaman, tan ömür ver Ya Rabbi. İnsanların kabirden kalkacağı güne kadar yani ondan sonra ölüm olmadığı için hiç ölümü takmayayım demek istedi yani. Ölmeyememek istedi. Kale fe'inleke minel mûnvarîn Vela buyurdu. Tam sana bir zaman mühret verildi ama o zaman kadar değil illa ölüm vakti malum. Malum belirli vakte kadar, kıyamet kopucu ana kadar o kadar arkadaşlar. İşte şeytan aleyhine kıyamete kadar sağ. Artık ömrünü Allah Teala biliyor. Şu anda yine kendisi sağ. Ancak kıyamet anında tufunca öleceğini ondan bilecek. kendisi. Aşırı korkup paniğe kapılacak. Ne yapacak? Dünyanın bir doğdusu, bir batısı yani böyle. Küriyazı dolaşacak böyle. Yani kaçma isteyecek. Nereye kaçsa, ağızları karşısına görecek. Ağızları karşısına görecek, nereye kaçarsa, ağızları da melek tabi. Nur olduğu için, bu ateşten yanadığı kendisi, ateşin bir şeyi vardır, madde olduğu için ismen tabi, daha yavaş bir şey vardır. Şimdi şeytan peki bizimle niye uğraşıyor? Neye uğraşıyor? Kale. Şöyle Hücud'e devam ediyor suresinde. Dedi ki şeytan Rabbi bima eğveyteni. Ya Rabbi sen beni iğva ettin yani. Azmama sebeb oldun ya Rabbi. Azmama sebeb oldun. Bu Adem vasıtasıyla Haz Adem'e yaptı böyle. Onu kıskandı, düşmanlık alanı tuttu. Le yenene lehüm. Le buradaki teykit. Sonra onun şeddeli ikiden teykit tane. Yani, elbette, elbetteydi ben zinniyetlendiririm, süslendiririm, hoş gösteririm. Lehüm fil erdi Adem ve onun neşline, elvatlarına, dünyayı. İşte şeytan en önce dünya sevgisi. Dünya sevgisi. Peygamberimizin şöyle buraya alması maddeleri: "Hubdünya resüküli hata. Eh. Her kötülüğün başı dünya muhabbeti, dünya sevgisi. Bir insan dünyayı çok severse, nasıl sever dünya kişi? Mesela herkesin tabi başka bir sevgisi olur." Kimi içecekleri, kimi şunu, kimi bunu, kimi perdeyi, kimi döşemeyi, kimi kanepeyi, koltuğu, kimi yeme içmeyi, kimi güzel giyinmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi, gezmiş şunları bunları. Nedir bunlar? He bunlar kulu, Allah'ta ayıran şeyler bunlar. İşte şeytan en embüsyanı kullanıyor, insanlara dünyayı sevdiriyor. Tabi dolayısıyla kişiye ölümü, kabri unutturuyor. Halbuki, adı cemaatimiz, her açsam yatağımıza girip yattığımız gibi, gün gelecek ama mutlaka gelecek, o karanlık kabreye gireceğiz muhtemelen. Gireceğiz cemaatimiz. İşte o kabri bizi bekliyor muhtemelen. Elimizin boyası, duvarları, rengi, boyası ne olursa olsun, tülü perdesi ne kadar iyi olursa olsun, halı kanepe ne kadar kafa olursa olsun, İnsan bu hepsini bırakacak, o kavrak işine girecek. Kefine girerek. Ve şeytan devam ediyor. Ve le uviyennehüm ecme'in. O insanların hepsini aldıracağım dedi. Hepsini mi? İlla ibadetke binhümül muhlasinde. Yani şeytan bunu söylüyor. Ancak ya Rabbi senin ihlaslı kullarını Onlara azdıramam. Demek ki kim ihlaslı? Bir ihlaslı kul Mevlasını tanımış. O benim Rabbim. O beni yarattı. Ben onun kuluyum. Diye, kişi yine Mevla'ya döneceğini bilip de, kul Mevla'ya tam bağlandı mı, kişinin hiçbir beklesi olmayacak ama. <gülüyor> Hatta ibadetlerde sevap beklentisi bile bu ihlasa biraz zarar veriyor bir ama Yani işte Allah kulluk edeyim de şunu okuyayım, şunu kılayım, şunu yapayım da işte keşim açılsın, kalbim açılsın, işte güzel bir şey göreyim, işte güzel makam ereyim ve işte şöyle sihap alayım bunlar bile bunlar bile ihlasa biraz zarar veren Zedeleyen nesneler bunlar. Işte. Yunus Emre şöyle bir sözü var. Hoşuma gidiyor. kulut ol, talepsiz bak diyor. Kullukta ol, talepsiz. Hatta şöyle başlıyor. Bil geceyi, gündüzü, yani geceyin vaktini bil, ondan yararlan bak. Gündüzünü bil, ondan yararlan. Allah işimi işi şey yap. Ama ne diyorsun sonunda? da? Kullukta ol, talepsiz. Allah kulluk et, kul ol Mevla'ya. Ona kuboyu ne? Ama bir şey karşı da beklemiyip böyle bekle. Yeter ki o Allah razı olsun, kullar, yeter işte kullar. Bu nedir? İşte ilahın özü bu muhtemelidir. Yani Allah sevgisi, Allah muhabbeti, Allah özünü kazanmak. Kişi bunun işi yapacak, ilah budur. Yine şeytanın sözlerinden başka ayet-i geçiyorum. <gülüyor> İslam suresine geçiyorum. <sessizlik> <gülüyor> Bismillah. Kalezheb. hep. Vera burdun şeytana hep. Ya meğlun. Sen git bak. Yoluna kiram bakalım. Femen tebiake minühüm. Onlardan. Onlardan. İnsanlardan, kim sana tabi olursa. Demek ki bir kişi eğer Allah'ın yolundan, emrinden ayrılmışsa, o kişi gelirse şeytan tabi oluyor muhtemelen. tabi oluyor. Fe <fî inne> cehenneme melâb yürü. cehennem ceza hüküm ceza mevhura. Size tam yeter azap cehenneme yapıyor Hem şeytan İbli şeytanlar, ona tabi olanlar, Allah'ın emrini bırakıp onun yola gidenler, işte bunların Allah'ın cehennemine doğacaklar. Mevlam şirâb bu şeytana şimdi, Ves tevziz menistetâte minhüm biz savtike Ves tevziz istifzat, bakalım. Coştur yani. Menistetâe minhum. İnsanada kime gücün yeterse onları oynat, hoplat onları, onları coştur bakalım. Ne ile? Bir savtike sesini ile, sesini ile. Bir şeytanın sesi, işte çalgı aletleri muhtemelenler, müzik aletleri, şeytanın sesi bunlar. Şeytan bununla insanı hoplatıyor muhtemelen, oynatıyor. Ne diyor insanlar günümüzde? Efendim, müzik diyor ruhun gıdası diyorlar. Vallahi yalan. İslam bu şeyi hakar mı terem Olur mu ruhun gıdası? Ruhun gıdası zikrullah. Meleb yürüyor. Ela, bak yürüyor. Ela dikkat ediniz, uyanınız bir zikrillahi. Allah'ın zikriyle tatmıyor kulüp bakınız. Burada kulüp kulüp kalbin çoğulu. bunu anlar ruh, gönül demektir. Ruhlar gönüller. Hayır Allah'ın zikriyle tatmıyorlar. Yani müzik, nefsin gıdası muhteremler. Şeytanın sesi onun içine gizli içi muhteremler. Şeytanın sesi insanın namazlarını alıp koyar, insanın kahvede de götürür ve ne yazık ki azı cemaatimiz çaldığı aletlerin çoğalması, kıyameten bir alameti muhteremler. İmam Hazretleri vardır. İmam Bilgi vazetleri, hem çok büyük alem, bir evlullah. O bunları uzun uzun yazmış bunları, vasiyet namelesinde. İşte kıyamete yakın buyuruyor, çalgı aletleri çoğalacak, her eve girecek buyuruyor muhtemelenler. Günümüzde ibadete karışmaya başladığımız muhtemelenler, bu daha tehlikeli çanma bak, daha tehlikeli bu. Günümüzde ibadete karışmaya başladı böyle şey. İşte şunlar bunlarla Mesela bir insan çalgı aletiyle onu okutursa kafir olur. Küfre gidiyor. Hakkıda olduğu için. Yine kişi çalgı aletleriyle Allah'ın ismini anlarsa, Resulullah ismi anlarsa büyük haram olur muhtemelen. Tamam ilahi söyle. Ama pek o saz aletleri nedir bunlar kardeş? Bunlar nedir kardeş? İşte bak muhtemelenler, ayet-i kemela buyuruyor, bu şeytanın sesi, şeytan ise bununla haklatırıyor. Önötü insanlara bak. Efendim daha hoşuma gidiyor benim o diyor. Gider tabi ya. şeytanam bağlanmış. ayet kime devam ediyor. Ve aleyhim bi halike verrecilik recdilike Eylül bir şeytana ister binekli yay olarak onların üzerine yür onları ihata et. Şeytan başka tekrime geliyor. Onların önünden önden çıkarım. Arkalarından onlara saldırırım. Sağdan soldan saldırırım. Yani önde artık unutturum çalışırım. Arkadan dünyayı şekerim. Sağdan da nedir? Şeytan insanı bazen hayır yoluyla gelir insanlara bakmada. Öyle hayır yoluyla kişi. Öyle gösteriyor kendisini. Ne gibi olur bu? Eğer bir kişi Allah yolunda daha çok yapmak istiyor kendisini aşırı zorlarsa kişi, aşırı zorlarsa kendisini, bu nedir? Bu da şeytani vakit. Şeytan bunu zorlar. Ne zorlar? Bu kişiye yapamayacağı ibadeti buna yükler. Buna yaptığı az gösterir. İşte az yapıyorsun sen. İşte gece uyuma, şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Buna aşırı yükler şeytan. Bu da önce bunu hoşuna gider, bir iki üç gün yapar, tabi devam edemez ama ya. fete dönüyor, bunalım gelir, sıkını gelir böyle. Bu sefer, eski yaptığında az biri beğenmez, onu görmez bu sefer. Hepsini bırakır mutlaka böyle şey. Yani insanlar nedir? Peygamberimizin buyurduğu gibi, hayır umur ev sah tuha. Dinde hayır olan nedir? Her şeyin ortası mutlaka. Tabi beş vakit namaz, bu bir şeyi tamaz bu. Ramazan orucu farzlar tanımazlar böyle, haramdan sakınmada bir şey tanımaz. Bunların dışında kula yapacak, her şeyin ortasını yapacak böyle. Yani bir şeyi devamını yapabilecek mi? Ona devam edecek müteremler. Ve sharikhum, bela biliyor, onlara ortak ol. Şerik olmayan bir şey tanem. Filen <gülüyor> vali ve evladı mallarında, evlatlarında. Demek ki mallarımıza, şeytemizi ortak oluyor. Nasıl oluyor? İşte şeytane bir şekilde kazanan mallar. Haram yoluyla kazanan mallar. Gerek mirasta, faizde, rüşvette, alışverişte, yalanda, işte her neyse. Demek ki bir malın elde edilmesinde Allah elimiz için çıkılmışsa o şeytanla ona karışıyor. Onun ortak olu şeytan. Vel evlâdi ayet-i yani. kerâm. Evlat nedir? O kız işte. Velâ İnsanların evladına da onlara ortak ol. O da baba olabiliyor bak muhtemelen. Baba olabiliyor. Bir eş eğer besmelesiz olarak o iş yaparlarsa onun çocuk kalırsa o zaman şeytan da aynı yere giriyor muhtemelen. Giriyor böylece. O çocuğa şeytan da ortak oluyor. O da bir bası olmuş oluyor. Tabi çünkü olduğu olduğumu da onun hayırlı gelmiyor muhteremde. Yine bunun dışında nikâhsız gayrimeşru olanlar. Hep bunlar şeytanın çocukları oluyor Allah korusun. Yine öyle evliler var ki ama hanımın kızları başlamış. Ama o işi devam ediyor. İşte diyor bunlar Allah korusun? Hep bu çocuklar şeytanın da bir kişisi oluyor. vaadühüm. <gülüyor> onlara vaatte bulun sen şeytana. Yani şöyle varsan böyle olursun, dünya hepsi güzel gösterir ve mahişilla gurura. Ama şeytan insanlara ne vaat ederse hep buna bir aldatmacadır, aslı yoktur. Peki acaba Allah Teala neden şeytana bu fırsatı veriyor. Değil Şimdi bir soru işareti şey mi aklıma geliyor burada. Benim de aklıma geliyor. Kur'an'da aradım, buldum bu konuyu da. Mevla bizlere Sebe suru, ayet 21'de muhtemelen. Sebe'de. Ve mak aleyhi min sultanin Şeytan insanın üzerine bir sultanı yok, saltanatı yok, yani gücü yok, bir kuvveti yok, yatırım yok yani. İlla lina alme işte burada işin geliyor. Ancak bilelim ki ben <gülüyor> bil ahireti, bin men hüve fişecek. Kimin ahreti imanı kuvvetli yakını var? Allah önce hesap verecek imanı kuvvetli. Kimde imanı ortada kalmış, olur mu, olmak şeridi kalmışsa, işte bunların birinin dünyanın ayrılması için, şeytan imtihana bir vesile oluyor. Onun için buna bu fırsatı veriyor muhtemelen işe. İmtihan işlemelen işe. Demek ki, Allah'ın halis kullarına, şeyten bir şey yapamıyor. Bir kısa bir örnek vereyim az cemaatimiz. Bir abid. Nedir abid? kendini ibadete vakfeden kişi ibadatta ruhsal zevk alan kişi böyle bir abid bu kişinin bulunduğu kasabanın dışında bir ağaç varmış bu ağaç zamanla kutsallaştırılmış insanlar ona tapmaya başlamış insanlar bu abi bir gün atına biniyor baltasını alıyor o ağacı kesmeye gidiyor kimse görmeni. Bağaca keseyim ben diyor. Tam yarı yola geliyor. Önüne bir kişi yınsaçlı işte birisi çıkıyor. Ne diyorsun soruyor bana. Şimdi ağacı kesmeye gidiyorum diyor. Tam kararlı ama böyle. Tam kesin kararlı kişi. Kesecek ağacı. Peki niye sadece kesiyorsun diyor. Öne çıkan kişi. İnsanlar tapınıyor onlar. Allah şirk koşuyorlar. İnsanlar imanı gidiyor. Kâfrol insanlar. Bunu keseceğim. Diyor ki kişiye ''Ben de şeytanım.'' diyor. Yani şeytan insan içine birini biliyor az cemaatim bunlar. ''Ben de şeytanım. Ben diyor, buna engel olurum. O hacı ben sana kestirmem.'' İnsanı tapındık oraya ''Oh diye benim ensem şişe yıkıyor. Ben kevin geriye gel diyor diyor. ''Keserim, kestirmem.'' derken bu kişiyi alttan aşağı atlıyor. Hırsla aşağı atlıyor. şeytanı kalktığı gibi kaldırıp yere vuruyor şeytanı. Hiç şeytanın ufak geliyor. Kaldırıp şeytan yere vuruyor. Ayağına göğsüne basıyor şeytanın. Ağlayına baltığı başını ezecek. Şeytan diyor ki bunu arkadaş diyor. Sen beni öldürme bak diyor. Bir de dinle bakayım beni diyor. Sana bir teklifim var diyor. Benim teklifimi dinle. Sonra karını ver. Peki söyle bakalım. Sen bu işten vazgeç. Evine git diyor. İbadene devam et. Allah'a daha çok kulluk et. Diyor Allah sizi şunu şunu yap. Hiçbir çalışma, dünyaya hiç ekme var, düşünme, düşünme, diyor. Ben diye her sabah, İslam kıtan sonra diyor, kapı iş altından sana diyor, üç altı atacağım diyor, eşin altından diyor. Her sabah üç altı atacağım ben diyor. Bununla sen diyor, evine bak, al bak, eşlerine al, fakirine yardım et, daha size kazanırsan diyor. Bu kişi düşünüyor ki, bu kişi de ekme parasını da çok zahmetle kazanıyormuş. İşi çok ağırmış işleri böyle, kazanıyormuş. Bakıyor işten kurtulacak, rahatlayacak. Üç altın. Bedava kendi sabah gene gelecek. Bak buna yalnızlık eleştisi geleceğin dünya. Bir düşünüyor ki çoğu şampo alırım, eşya alırım, üst baş alırım, fakir yardım bir şey yaparım derken bana daha güzel görünüyor bu. Ama söz veriyor musun şeytana? Söz veriyorum. Sen dön diyor. Anlaşıyorlar. Bu dönüyor. Şimdi sabah erken tabi yine kalkmış gene. Sabah namazını kılıyor ama hep hakkında üç tane altın ama aklında şimdi hep, işin namazda. Neyse selamını veriyor şöyle, e, tespih çekiyor, dua ediyor ama hep altın aklında. Bir hasta bakıyor, gerçekten üç altın eşcin altından geliyor içeriye. Fırlıyor. 3 tane altına bakıyor, o oh, hemen namazını da bırakıyor. Üç altın alıyor eşcinini, çok seviniyor. Gidiyor bunu birine bozduruyor. Kocaman o zaman küfele. doldu yiyecek. Eline getiriyor, boğdu yiyin bakalım diyor. İkinci günü yine namaz kılıyor. Ama tabi hep altına gözetiyor ama gelecek derken Yine altın geliyor ama. Onu da alıyor. Yine birini bozduruyor. Eşya meşya üst başına alıyor derken. Üçüncü günü namaz kılıyor ama hep eşit de gözü ama altın gelmiyor. üçüncü günü şimdi bir şey gelmiyor. İşte oturuyor yerinde okuyor, zikrediyor ama tabi dil yapıyor. Zor haki bunları. Altın gelmiyor gelmiyor. Üç gün bir altın gelmeyince Bak yalan şeytan diye beni kandırıyor diyor. Ben acık esmeyim görsen bakalım diyor. Üç gün sonra altına biniyor, alıyor yine baltasını, kırslu, siyani, gazaplı şeytan haklımış. Acık kesmeye gidiyor. Aynı yerde yine o işkence şey, şek şeklinde karşısına çıkıp dikiliyor. Nereye diyor? Hem Allah diye gülüyor bunda şeytan şimdi. O acık esmi gidiyorum? Azıcık kesmeyeyim diye kesdi. Kesicem. Mesela kesiremem diyor. Önüne çıkıyor. Alttan aşağı atlıyor. Şeytan bir kaldırayım diyor ama o, dağ gibi ağır şeytan şimdi kaldıramayın şeytan gitmiyor gücü o kadar uğraşıyor hiç şeytan bir sile vuruyor burayı rahatsız ediyor Allah diyor ne oldu bana diyor şeytan soruyor şimdi ben geçen ben senin diye kuş gibi kaldırıyorum muştum diyor şimdi ne oldu diyor şeytan gülüyor sen geçen sefer sırf Allah işin diyor din işin diyor bu yola girişmişsin diyor şimdi para için girişin bu şeyde Allah yardımın senin için koptu diyor yapamazsın böyle diyor. İşte muhtemelen cemaatimiz. Demek ki şeytan Allah'tan bir imtihan vesilesi nefsimiz gibi. Şimdi şeytan bir insana ne yapar? Kalbine vesvese verir. Vesvese deniyor buna. Bir de vesvese Sesli fısıltı anlamına geliyor. Özellikle eğer bir kimsenin yapısı ince ruhlu, ince fikirli, çabuk alıngan, her şeyi gözden büyüten, fazla kendi düşünen, karanlık yapılı kişi ise birazdan toplumdan kopma, kopma, kopmayı seven, yalnızı seven kişi ise işte şeytan bunlara sesini daha çabuk duyurur, bunları gönderirler. Duyurur. Bu kişiler şeytanın sesini kalpte duyarlardır. Bir de ilham var. Melek de kalbe konuşur. Bu da duyulur. Bir de Rabbimizin özel ilhamı vardır. Peki bunun ayrımı nasıl farkı acaba? Farkı şöyle alacağımatimiz Melekler nurdan yaratıldığı için eğer melekten bir ilham gelirse nur Kişi anda bir huzur gelir, hafifli gelir, rahatlı gelir. Kişiye mutlaka hayırlı bir şey gelir. Kişiye. Öyle bir şey gelir. Kişi bundan mazursa zevk alır, alır, rahatlama olur. Şeytan ateşten yapısı olduğu için ısılı, aceleci olur. Şeytanın vesilesinden sonra işte bir hem aceleci, bir hırs, bir sinirlenme, gazap gelir. Şimdi tabi şeytan ne yapar adı cemaatimiz? insanına göre çok ama çok aşırı akıllı var. yani bizlerden milyar kat üst dünyada yani ilimde bilin. İç çapımızı bizden daha iyi bilirkeniz de. Işte. göre başka kullanılır. Öncelikle namaz kılan kişilerde zaten namaz kımeyen kişiyi daha çok tabi günah sevk eder kişiyi. İşte fuşa, daha beterim, beterini alma. Yani getirmez de bir şeyle. Yetinmez de. Yuvasını yıktırır, çoluk yetinme bırakır. Hatta adam öldürmeye, kan dökmeye, işte alkole, kumara bu da bu şekilde sevk ederken eğer bir kişi Allah yönelmiş namaz falan kılıyor, kılıyor ama henüz tam ihlasa kavuşamayan kişi ise, ise bunlara önce abdeste başlar. Evva muhtemelinde. Abdeste başlar. Bunlara yani sağından gelir. Yani bunlara hayır yoluyla geliyor sanki bunlara. Bak abdestin olmadı işte. Yüzünü yıkadın ama işte göz çukurunda kuru kaldı. Şurada kuru kaldı. Bir kere daha yıka. Gene olmadı. İşte kolunda şöyle oldu. Bir daha yıka. Başka bir daha şey yap. Tabi abdestini bitirir. altına getirir. E ayağını sen güzel yıkamamıştın. Yok yüzünü ikili yıkamıştın, üçlük yıkamamıştın, dön tekrar babaya Bunu oyalamıştın o şekilde. İşte kişi şeytanı bu da dinleyip de iki mi, üç mü yıkamadın mı? Kişi tekrar lavaboya dönerse nasıl oltayı yuttun balık değil mi teslim oluyor. İşte bu şeytan teslim oldu gittim o taraftan. Gitti, Gitti Allah korusun böyle. Peki ne yapacak kişi burada? Dinlemeyecek. Neden? Yüzü yıkama bir keresi farz mı? Bir kere yıkanmanın yeter, o bile olsun böyle bir olsun. Hatta iki olduğunu aklına kese bile dinemek şeytanı. Yeter diyecek. Dinemek şeytanı. Sonra gusülle başlar. Gusülle başlar banyoda. Bak senin arkanda kuryer kaldı. Şu anda şöyle oldu. Buramda böyle oldu. İdranın damladı. abdestin bozuldu. Olmayan bir şeyden bunu oyalamaya çalışır. Bunu suyla banyo bunu hapseder. Oldu olmadı. Şurası o, burası o. Meşgul eder. Sonra Ondan sonra namazla başlar. Kişi tam namaza girer. E sen boşuna namaz kılıyorsun. E abdestin senin noksan, sen sağ kolunu bir kere yıkamadın. iki kere yıkamadın yata. hata. Abdestin yok senin. İşte gusülde, sen cünüptün gusülde ağzını unuttun yıkamaya. İki kere yıkamadın ağzını. Kuryer kaldı. Beş kuryeden. Bu kişi ne yapraştı namazda? İstek soru tabi. Ya bu namaz olmadı ki abdestim yok benim der. Havakam, bucis olayını tekrar tekrar yıkanayım mı, edeyim, derken kişi bura oma girerdi. Kişi bu son namazı bırakın. Namaz bırak Allah korusun. Sonra adı cemaatin bu kişi şeytan yalnızda iter, yalnızda iter. Nasıl iter bunu? İşte kişi sıkılmaya başlar. Namaz kılan iyi bir kişiyken ben ne duruma geldim" der ben yani namazını kılamıyorum der, bu namaz olmuyor der, abdestim olmuyor der, sıkıntı bunalım derken, bu defa beyindeki sinist emini bozan der, der. Sinir emini bozar, kıyada yalnızca itilir, insana hoşlanmaz, sıkılı, uykusu kaçar, huzuru kaçar, evinde eşiyle aralarında bir sevim, muhabbet gider, huzuru gider kendisinin. Sonra şeytan bu kişi Allah korusun, imanı konuda tartışmaya girer bununla şeytan. İmanı konuda. İşte ahiret konusunda şu konuda birdenbire kalbine fıstama başlar. Artı bu kişi bunun sözlerini tekrar duymaya başlar. Eğer bu kişi Allah korusun bu noktaya gelip de şeytana muhatap kabul edip de, yani şeytanla tartışmaya girse öyle yok böyle derse, gitti muhtemelen. Hatta bazı şöyle yaparlar, işte gider hoca şuna bunu sordum, işte böyle şeytan diyor, ne yapayım? Yok gerek yok nokta çünkü sen tam onun ciğerini bulursun. Hemen şeytan başka birini çıkarır. Sen başka birini çıkarır. Bu kişi ne yapar bu sefer? Allah korusun sanki Allah inkar ediyor, mu acaba der. Artık inkar meyediyor mu ben? Ben mi oldum ben. Mürtel oldum ben der. Dinsizim oldum der, der. Dinsizim oldum der. Biraz daha bunaldı mı? Artık dünya kendisini sıkmaya başlar der. Yalnızlık, hissizlik, duyarsızlık, sıkıntı, bunalım, sinir sistemindeki bozukluklar, her gün hastalıklara uğraştır. Vay kalbim ağrıyor, midem ağrıyor. Bir şey yok aslında. Tahalliyede bir şey yok. Sıfı böylece. Hep şeytan evhamları bunlar. Sonra şeytan son silahı mutluluklar? Öyle kurtuldu arkadaşlar. Yani bu kişiyi intihara teşvik eden mutluluklar. Bu kişi intiharı süsendir, güzel gösterir. Ah sen bir asla. Bak işte annen nasıl üzülsün, akal alaz alaz al, taştı. Al, işte. Baban şu üzülsün, işte bak komşuları gördün der, bak her temurunu bu intihar bunu çek Allah korusun aziz cemaatimiz. Yani şeytanın son sürekli intiharı teşkil edecek cemaatimiz. Bunun için daha baştan, daha baştan, daha abdest namaza güssülden kesin olarak şeytanı ki dinlememek muter. Dinlemem gerekiyor. Şimdi bir kimse abdestini aldı, bak bu Füyük Kralı da bu şimdi. Hükürlünde hapsi aldı. Abdesti alıtan sonra, yani normal bir kişi bir aklına gelse ki, acaba şu yıkadım deretten dönmemesi gerekiyor intihanda, dönmemesi gerekiyor. Bunun için şey dinleme gerekiyor. Peki bir insan ne yapacak? Şeytan onunla fazla uğraşıyorsa? Allah tabruriye bizlere Fusûlât ayet 36'da şeytan düsük her senle. <gülüyor> Fes billah inna hu hu ve semil <aleyh> <feste> billah hemen Allah tabrısızdır. Yani şeytan burada yenizemle şeytan buraya şeytan nezik işine vesvese başladı mı? Fes billah hem allah Teala Allah-u Teala Mevlamız semirdir, alimdir. Allah hem iş ediyor, hem allah Teala biliyor. Ne demek gerekiyor? اَاَنْزِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Sesli olarak. Hatta şunu söylerse daha iyi. اَاَنْزِ بِاللّٰهِ سَمِيْ الْاَلِمِ derse daha iyi. Ayet-i Kerime'ye daha mutabık geliyor. Allah-u alimdir buna geliyor. Yani bilirse bunu söyler. Sabah namazla okunuyor bu şeyden. Eûzü semil alim. Bu ne der? Bunu bilemiyorsa Eûzü billahimine şeytanir racim. Bir şey söyler. allah Teala sığınır, bırakır. Bir alim şöyle buyuruyor azı cemaatimiz. Ben diyor, istiazenin yani eûzün anlamını bir çocuktan öğrendim diye bakın. Bir alem, çok meşhur alem ama. Kitabın ne yazıyor bana? Eski alemlerden. Ben de Enzü'nün anlamını manasını bir çocuktan öğrendim. Daha önce bilmiyormuşum, cahilmişim diyor. Peki efendim nasıl oldu bu diyorlar? Tabii şaşırıyor şimdi bu cemaatı. Şöyle buyuruyor. Bir çiftliğe gittim diyor. Çiftli sahibi dostumdu. Ah babam davet etti beni. Bir gün diyor onu ziyarete gideyim dedim diyor. Kalk gittim baktım diyor. İçeride al buyurun kocam bir köpek diyor. Kalk karar, iri bir köpek diyor. Kehbaşı alınma diyor. Şimdi ev içeride biraz diyor. Etrafın bakanımın dışı bir sopa da. Yani kendimi koruyayım. Köpekte boğuşayım. Onu uğraşayım diyeten diyor. Bir sopama bakarken diyor. Yoldan bir şirin evine gidiyormuş geçiyordu diyor. Bana sor, amca ne arıyorsun? Yavrum bak burada köpek çok korkun köpekten de ısırıp bederdi. Bir bir Mustafa arıyor. Çünkü amca be diye, orak olsa köpek de be diye. Ev sahibine seslenmiş. Seslen diyor. Ona dur da hemen dur köpek diyor. Sen de köpek boşma diyor. Şöyle bak. Çünkü bağırıyor ev sahibine. Çift sahibine. Filan amca, filan amca. Canıma makine var. Bak misafirin geldi, diyor, köpekine bak diyor. Hemen çıkıyor açık esinden penceresinden pencereler çıkıyor başını köpeğin o. bırakayım. Hoş bakayım o otur deyince. Şekilde. O zaman diyor ki alim o zaman diyor anladım evzinin anlamını diyor. Yani şeytanla bir köpek, o bize saldırır vesile verir diyor. Onunla uğraşmaktansa diyor onu yaradana, onu Rabbine sığındı mı diyor, artık rahatım benim usta Şimdi de muhterem cemaatimiz kısa inşallah Şeytanın sonu ne olacak peki? Meyla biz İram biz İrham suresinde. Bismillah. Vekala evet, şeytanı öyle yapacağım inşallah. Vekala evet, şeytanı şeytan diyecek şimdi. Lemma kuddel emru. Mahşerde artık hesaplar bitti. İş tamamlandı. Cennet değerli cennete girdi. Cennem içeri girdiler. CNM'e girenler şeytan saldırıyor saldıracaklar şimdi. Sen bizi yoldan çıkardın. Sen böyle yaptın. Dedik ki onlara öz yapayım inşallah. Allah Tanesi'lere vaat etti. Bugünlerin olacağını, ölüm hak, kabir suali hak, maaşları hak, mizan hak. Allah size bunlara vaat etti. Vaadil hakkı, Allah işte hakkı vaat etti. Hep bunlar doğru çıktı bakın bunlar. Ben de size bazı şey vaat ettim ama bak bir yalan çıktım ben. Bana kızmayın. Benim de gücüm yoktu. Saltandım yoktu. karım yoktu. Ben de size zorlaşıyor dedim. İlla en deautuküm fescebtümli <Sessizlik> Ancak ben size davet ettim. Kalbinize fısıldadım. Yani buraya gelin. Harama çağırdım. işte de çağırdım. Siz benim davetime koşup geldiniz. Fela telumun velumun enfüze Bugün beni kınamayın, bana kızmayın. Kendinize kızınız. Diyecek ve diyecek. Bugün ben sizi kurtaramam, siz beni kurtaramazsınız. Bu dönemler. İşte azı cemaatimiz şeytanın sonunda cenneme atılacak. Orada yüksek bir ta ateşten dağını çıkarılacak orada. Orada bunu söyleyecek bu şekilde. Allah'a kadar kim şeytana taparsa On izleyen giderse ezübiye taala onu aburde yanacak. Bismillahirrahmanirrahim Fatiha